اَعَاذَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bundan önceki yapmış olduğumuz iki ders tevessül vesile tevessülün hasreten Allah Resûlü Sallallahu aleyhi ve sellem'in Risâleti'yle alakalı olan kısmını açıklamıştık. Ve orada şöyle bir başlık geçmiştik. Bizim toplumumuzda tevessül, vesile, ekseriyetle duaya münhasıran, sadece duaya ait kılınarak insanların duada aracı edindikleri şeyler bununla beraber vuku buldukları sorunlara hasret ettiklerini söylemiştik. Biz ise vesilenin sadece bu bölüme, bu cüze hasredilmesinin meseleyi kısır anlama sebep olacağına yani meselenin kısır anlaşılmasına sebep olacağına işaret etmiştik. Orada Allah'ın rızasını tahsilde rızasını kazanmadan, ona hakkıyla kul olabilmeden, bize gösterilen tek vesile, Resul'ün getirdiklerine ittiva edilir. Yani, ona itaat, ona ittiva ve onu örnek edinmek üzere, bu esaslar üzerinde durduk. Bunu biraz tavzih, yani beyan etmez bir örnek vermeyi düşünürsek amellerin kabulü için yani allah Azze ve Celle'nin kullarından bir ameli kabul etmesi için bu amele amelin iki şartı var deriz. Önce o amelin sahih olması gerekir. Bu ne anlama geliyor? Yaptığımız amelin, yaptığımız işin mutlak Kur'an ve sünnete bir dayanağının olması gerekir. Bir vamire sahih amel diyoruz. Eğer Kur'an'a sünnete dayanmamış insanların görüş, kanaati, içtihat, kıyas gibi şeylerle varılmış bir netice olarak onu Allah'a kulluk diye takdim ederseniz, edinizse ve onda da ne kadar Allah'ın rızasını kastetmiş olsanız bile o amel merduttur. Çünkü Kur'an'a sünnete dayanır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerif'te "Men amile amelen leysa alayhi amruna fehuve Her kim bir amel işler ve o amel hakkında bizden bir söz yoktur o amel merduttur, diyor. İkinci şart ise, o amelin ihlasla, halisane bir şekilde Allah'a takdimi, yani iyi bir niyet üzere olmasıdır, ihlaslı bir şekilde. Amel sahi olsa, öyle düşünelim, Kur'an ve sünnete dayalı bir amel de olsa, eğer o halis, yani ihlaslı bir şekilde Allah'a takdim edil, edilmiyorsa edilmemişse, bu sefer sahi olan amel ihlaksızlıktan geçersiz kılınmıştır. Onun için bir amelin kabulü için, şu iki şart birden olması gerekir. İkisinden birisinin yokluğu o amelin reddine sebeptir. Burada gördüğünüz gibi halisane, ihlaslı bir şekilde, Allah'a bir amel takdim etseniz ama o amelin Kur'an'da ve sünnet'te kaynağı yoksa nedir? Meşru bir vesile değildir. Yani niyet ne kadar halisane olursa olsun, katiyetle niyetin halisane olması amelin geçerliliğini gündeme getirmedi. Bu amel geçerli değildir. Ta ki amel sahih olacak, amel sahih bile olsa, eğer halisane takdim edilmiyorsa o amel yine merdi. Evet. Bunun için niyet hadisinin söylenilmesine sebep olan, sebebi vururdu dediğim olay, muhacir-u kays denilen kişinin sevdiği kadın Mekke'den Medine'ye hicret edince, o kadına ulaşabilmek için o ortamdaki hicret dediğimiz olayı yani Mekke'den Medine'ye göç etmeyi göze alıyor. Ama kalbindeki niyeti sadece o kadına sahip olmaktı. Mekke'den Medine'ye hicret o anki en geçerli, en makbul amellerden birisi. Yani İslam'ı doğru dürüst yaşayamadığı bir beldeden, bölgeden daha rahat yaşayabileceği bir ortama icreti. Görünüşte amel Mekke'den Medine'ye icreti. Ama kalbindeki niyeti ise o kadına ulaşmakta. Medine'ye geliyor, o kadına ulaşıyor ve kalbindeki niyeti ortaya çıkıyor. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnne <imle> amalı bin Ameller niyetlere göredir diyoruz. Ne niyet etmişsen, amelin her ne kadar görünüşün meşru da olsa, o amel geçersizdir diyoruz. Ve devam ediyor. Faman kane <imle> tijrethu ilallahi ve resulir, fahijrethu ilallahi ve resulir. Her kimin hijreti Resul'e uygun bir şekilde Allah'a ise onun icreti Allah'a ve resul nedir diyor hemenkana Hicret dünya Yu buğa örein yeni ve Hicret ile her kimin icreti de dünyalık bir şey için ve sevdiği bir kadınsa onun içinse icreti icret ettiği şeye işte bu iki hadisi şerif bize sahil nasların da tevcih ettiği istikamette bir amelin kabulü için iki şart vardır. Amel meşru olacak. Çünkü amel Allah'a kullukta bizim eyleme döktüğümüz bir şey ki o vesiledir işte. Allah'ın rızasını tahsilden Resul'ün aynen bize aktardığı, öğrettiği gibi Evet, o şekilde ona kul olmaya çalışmalıdır. Tabii ki niyetsiz bu olmuyor. Daha önce yine burada başka mevzularda da geç, işlediğimiz gibi Mekkelilerin şirkle itham edildikleri bir meselede Allah-u Azze ve Celle neden kendinden gayrı ilahlar edinilip onlara ibadet ettiklerini sorunca Mekkelilerin cevabı ne oluyor? مَا abuduhum اِلَّا لِيُقَرْبِبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُّرْفَةٍ Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye onlara biz aracılar ediniyoruz. Yani şefaatçiler ediniyoruz diyorlar. Burada Mekkelilerin niyeti samimi. Allah'a daha çok yakın olmak. Zamanımızda da nedenli bir mutabakat ki görün. İnsanlar Koran'da ve sünnette sabit olmayan bu denli vesile edilmeleri Allah'a daha çok yakınlaşmak için yaptıklarını söylüyorlar. Halbuki Allah'a yaklaşmada yakınlaşmada Allah'ın rızasını tahsilde yapılması gereken tek şey nedir? Onun rızasına muvafık ameller işlemek sadece onun rızasını kastederek Halis bir şekilde ona takdim etmekle ancak mümkün olduğunu. Hatta geçen derste de dedik, Allah'ı sevmenin, onun rızasına nail olmanın tek yolu, sözle onu sevdiğini demek değil, Resul'e ittiba etme, Allah'ın bizi sevmesine vesile olma olan esastır, yani asıldır. Burada biz tevessülün önceki dersten, Resulün bizim kulluk hayatımızda Allah'a kulluğumuzda onun rızasına muvafık amellerin tümünden nedenli bir vesilelik, mevki makamı olduğunu anlattık. Burada da Allahu subhanahu ve taala'nın isim ve sıfatlarıyla olan tevessül. Geçen derste deydim, az önce de dedim. Ee, i̇nsanlar bu tevessülü vesileyi sadece duaya münhasır kılıyorlar. Yani ölülerle Allah'ın affına, mağfiretine nail olacaklarını düşünüyor. Düşünerek bizimkiler de reddiye verirken münhasıran buna dönük geliyorlar. Halbuki Subhanehu ve Teala ayeti de Araf suresinden ee, nedenli bir hikmet vardır ki Araf Suresi'nde fıtrat meselelerine delil getirdiğimiz ayetler 172'den 179. ayete kadar olan kısımdır. Bu da 180. Bu Hemen o kısmın arkasında geliyor. Ve burada diyor ki Uvelillahil Esma'ul husna Allah'ın yani güzel isimleri vardır. Allah, en güzel isimler Allah'ındır. Yani güzel isimler sadece O'nundur, Allah'ındır. En güzel isimler Allah'ındır. O'nun güzel isimleri vardır. Fe <gülüyor> biha O isimlerle ona yalvarın yakarın yani niyazda bulunur. Bu ifadenin umumiyine baktığımız zaman fıtraten sahip olduğumuz bütün değerler üzerinden hareket ederseniz ve bunların her birinin birer kulluk eylemi olur. Bu istikamette bize Kur'an'da ve Sünnet'te emirlerin ve neyilerin geldiğini düşünürseniz mutlak her şey imizi karşılayacak. Onun ismi ve sıfatı vardır. O mevzudeki ihtiyacımızı muhtaç olduğumuz şeyi, sahip olmak istediğimiz şeyi mutlak onun ismi ile ona niyazda bulunmak, yalvarıp yakarmaktır. Allah'ın yani en güzel isimler Allah'ındır. Fe'duu biha onlarla ona niyazda bulunun. Hasta mısınız? Birisine aracı edinmektense doğrudan doğruya ondan şifa isteyin. Rızk yani sıkıntınız mı var? Onun razak sıfatından isteyin. Bir şeyler mi istemek istiyorsunuz? O veren. Ondan isteyin. İhtiyaç olarak neyi hissediyorsanız dünya ve ahiret ona isimleriyle yalvarım, yakarım diyor. Yani isimlerini vesile edin. Bakıyorsunuz insanlar ona isimleriyle yalvarıp yakarmada Allah'ın isim ve sıfatlarını vesile edineceği yerde, isimlerine teveccüh edeceği yerde onun dışında şartlara bağlı meşruluğu, gayri meşruluğu belli olmayan şeylerde vakit geçiriyor bu ne anlama geliyor? Yasak bir meranın sınırında aynen koyun otlatmaya benzer. Çünkü meşru olanla olmayanı temiz edebilecek birbirinden ait edebilecek malumata sahip olmayınca ve bu sefer e, meşru imiş kanaatiyle zannınca onu meşrulaştırmaya çalışarak abesiyle budur. Ve bir de orada şeytanın yardımını görüyor. Ve mutlak şeytan ona orada yardım ediyor. Neden? Onun daha rahatlıkla şirke müptela kılınması için. Şöyle düşünün. Daha önce de anlattığımı zannediyorum. Bosna-Hersek olaylarında sırtlarla olan harpte genç birisi İstanbul'dan 22 yaşında iki çocuğu var yani evli Bosna'ya gidiyor. Orada da bizim tanıdığımız arkadaşların yanına düşüyor. Sohbet esnasında oraya gelmiş ve ya kendi düşüncesini de anlatmaktan geri durmuyor. Öyle bir ortamda. Diyor ki ben diyor cephede sıkıştığımda Medet ya seyda derim diyor. Ve o an yüzde yüz yardım edileceğime inanıyorum diyor. Şimdi onun izahında bu Allah'ın sevgili kulu, Allah'ın katında na ve niyazım akıllıdır diyor. Ben diyor doğrudan doğruya ona ulaşamam. Bunun içinde ne yapıyor? Beşer üzerinden haşa ki Allah metelüle aladır nasıl ki bir kralın yanına teşrifatçı olmadan ona ulaşamazsın bir aracı edilme zorundasın veyahut e, yüksek gerilim hattından arada bir trafı olmadan istifade etme mümkün değil diyor. Haşa, tümle haşa Allah azze ve celle'ye teşrifatsız yanına ulaşılmayan kral niteliğinde de tavsiye ediyor veya ot kendisinden istifade edilemeyen yüksek gerilim hattına benzetiyor aracı olarak trafo ve teşrifatçıyı koyuyor. Zaten bu söyler kendiliğinden şirk Bu denli bir pisliğe neden düşüyor? en kestirme yoldan kendisine anlatılan olmasına rağmen deniliyor ki ya neden Allah demiyorsun? Bütün bu arızalarla uğraşacağın yerde münakaşa edeceğimiz yerden Rabbim yardım etti, yardım ondan iste. Kur'an'ı okuduğunuz zaman, sahabeye baktığınızda onların da harpte ...sıkıntı anlarında... ...mücadelelerinde... ...cidden yardıma muhtaç anları olmuştur. Ama yardımı sadece Allah'tan isteyip de ondan beklemişlerdir. Allah-u Azze ve Celle de yardımını... ...ister doğrudan doğruya... ...ister yine mahlukatından yarattıklarından birisiyle ulaştırır. Nasıl? Melekleri yolladığı gibi. Hatta Bedir olayında... O kumu alıp attığında aslında onu sen atmadın diyor. Onların yüzlerine atılan bir avuç kum Allah'ın izniyle onları hezimete uğratma sebep oluyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi Allah'ım bana yardım et dese doğrudan doğruya daha önceden zihnine şuur altı oturtulmuş kanaatten sen ona ulaşamazsın. Halbuki Allah diyor ki, Ud'u'ni escecib lekum. Benden isteyin, size icabet edeyim diyor. Benden isteyin, size icabet edeyim diyor. Allah'ın isimlerinden birisiyle ona sığınabilirsin. Vesile edinerek. Allah'ım bana yardım et Ama o bunu arada bir vasıta olmadan, bunun olmayacağı kanaatimle... Mutlak bir vasıtaya bağlı. Halbuki şöyle desen, tabii ki Allah derim. Ama bunlar da yardım ederler dese sorun biraz azalır. Allah'tan iste ki sana o yardım etsin. Ve daha önce de bu derslerin başında dedim, geçmişteki Mekke'li müşriklerle zamanımız şirk eğilini kıyasladığınızda Mekkelileri daha Mekkelileri daha düzgün bir hatta bulursun. Sıkıntı anında katiyetle hiç kimse demeden doğrudan doğruya Allah'a irtica ediyorlar. Rahat anlarında şık koşuyorlar. Bunları düşünüp münakaşaya gidebiliyorlar. Gördüğünüz gibi o kişi, o genç kişi, 22 yaşında evli, iki çocuk babası, hiçbir güç tağutların gücü onu oraya gitmekten alıkoyamamış bakın ama oraya gitmiş orada kendisine bu yanlışları öğreten şeyhim dediği adam onunla beraber bu ne anlama geliyor bu bize siz tağutlarla uğraşmıyorsunuz ancak sofilerle uğraşıyorsunuz başka işiniz gücünüz yok mu diyen kimselere bu cevap daha tağutun zulmü burada kalmış oraya ulaşamamış onun gitmesine de mani olamamış ama şeyh onu yakasını bırak bırakmamış yani inancı onu yakasını bırakmamış bakın onun için velillahil esma'ul husna en güzel isimler Allah'ındır fed'uh biha onun için ona isimleriyle yalbanı yakarım doğrudan doğruya ve katiyetle de Allah'ı bir şeye benzeterek A bu teşbihin ta kendisidir Haşa teşbihin Allah'ı yarattıklarına benzetmenin ta kendisidir ehli sünnet inancını bilmeyen kimselerin ehli sünnetten olan yani öncekilerin yolundan giden selefi menücezere olduğunu söyleyenler ve bu meselelerle tenkit ederken Ahmed İbn Hanbel gibi birisini teşbih fitnesiyle tenkit ederken halbuki içinde bulunduğu toplum bunda boğulan bir toplumdur. Buradaki teşbih Allah'ı aşağı, yüksek yerli hakkına benzetme ve bir kılar benzetme. Ve bu, buna da allah Azze ve Celle وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحَيْدُونَ fi اَسْمَائِهِ Allah'ın isimlerinde İlhada gidenleri bırakın kendi hallerini Onlar yaptıkları bu şeye karşılık cezalandırılacaklardır diyor Bu ne anlama geliyor? Allah'ın isimlerinde İlhat Burada teşbih bunlardan birisidir ama teşbihten daha kötü olan isimlere müracaat etmeye ihtiyacını duymadan doğrudan doğruya isimlerde ilhada gidip vesileleri o makamın üstüne getirmedir. Şimdi vesilenin, vesile edilmenin bazıları bid'at mertebesinde kalanları vardır. Ve şirk mertebesine çıkanları vardır. Burada vesile edindiği şeye diyelim ki itimadı tevekkülü ona yakını hangi mertebede ise düştüğü cürüm olur. Katiyetle Allah Resulü'ne nispetinde sorun olan bir meseleyi vesile olarak kabul etse dahi böyle bir pisliğe düşmüyor. Çünkü o Allah Resulü'nden var olan bir nasla hareket ettiğini düşünerek yapıyor. Onun için Allah'u Azze ve Celle'nin en güzel isimler O'nundur. Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlarla yalvarın, yakarın ve Allah'ın isimlerinde de ilhada gidenlerden uzak durun. Diyor. Burada biz serahati çok açık olan Serahati açık olan naslar derken neyi kastederiz? Tevile ihtiyaç duyulmayacak kadar söz çok net. Bunu anlatabildim mi? Yani Kur'an'ın naslarından birisi veya sünnetin naslarından birisi serahati çok açık dediğimiz zaman tevile ihtiyaç yoktur. Allah'ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler O'nundur. Onlarla Allah'a yalvarın, yakarın ifadeler çok açık, net ve mutlak. İsimlerinin her birisi bizim ihtiyacımızı giderecek noktada. Çünkü biz onun zatıyla ile tanınmadığını, tanıyamayacağımızı düşünemeyeceğimizi biliyoruz. Ama onu isim ve sıfatlarıyla ancak düşünüyoruz. Ve Buhari müslim'deki gelen bir hadis-i şerifte de Ebû Hüreyre'den gelen bir nakilde Allah Resulü diyor ki: "İnnelillahi 90 ve 90 isma 100 ila vahidatan. Men ahsaha dakhala'l cenne." Allahu azze ve celle'nin 99 tane ismi vardır. Her kim bunları burada zikrettiği kelimeyle demeyeceğim, onları bilir ve inanır. Her ihtiyacını onlarla giderirse cennete girer. Çünkü Allah'ın bir ismini bilmek, onun yağmur yağdıran olduğunu bilir, onun bütün dualara icabet olduğunu bilir, ama aracısız kabul etmeyeceğini düşünürse, bu ona nakısa nispet etmedir. İstediği kadar Subhanallah diye tesbih alsın, zikir çeksin. Çünkü Subhanallah kelimesi onu bütün noksanlıklardan, nekaisten tenzih etmedi Ne anlamda? isim ve sıfatlarına noksanlık nispet etmedir. Arıza nispet etmedir. Ta ki, meşru olduğu, bilinmediği müddetçe bu asıl üzerindir. Burada yine bizim bilmemiz gerektiğini düşündüğümüz şey Allahu Azze ve Celle'nin e, isimleriyle ona tevessülden Anlaşılmayan diyelim önce, ee, noksan anlaşılanda diyebiliriz, Resulün zatı ile tevessülü, yanlış anlayarak, Resulün zatı ile tevessül edebiliyorsak, ondan gayrının zatı ile de tevessül edebiliriz gibi, yanlış bir anlayış oturtuluyor. Biz Allah'a isimleriyle yalvarıp yakarıyoruz. Resulünün zatıyla tevessül edilemeyeceği daha önce halası Ümmehaniye kızı Fatıma'ya dediği sözden bize lazım. Yani Resul'ün ağzından çıkan fiilleriyle tevessül etmek evet. Çünkü bize söylediği sözler ondan gördüğümüz bütün ameller bahye dayanır. Ya Kur'an kaynaklıdır veyahut da sünnet kaynaklıdır. Ama halasıyla kızına diyor ki Fatıma'ya nefsinizi ateşten satın almaya bakın. Nasıl? Allah'ın Kur'an'da bildirdiği şekliyle Resul'ün bize aktardığı yine. Yarın benim dahi size faydam olmaz diyor. Bana tabi olmak size fayda verir. Bunu anladık. Ama benim zatımla bir tevessüm katiyetle elde edemez. Benim dahi size faydam olmaz. Diyor. Bunu şimdi insanlar şefaatte de yanlış anlıyorlar. Babı geldiğinde onu anlatacağız. Burada Ömer radıyallahu anh'udan daha önce bir geçtik. Bukhari'deki nakledildiği şekliyle bir gün birisi geliyor Bukhari'deki adı işte ve Enes naklediliyor. Naklediyor. Enes'in rivayeti mahfuz olan asıl metin şeklinde tam bir metinle geliyor. Diyor ki bir gün Allah Resulü sohbetteyken minberdeyken hatta birisinde çıka geliyor. Ey Allah'ın Resulü bağımız bahçemiz mahvoldu. Ve hayvanlarımız selak oldu. Ve dua etti Allah bize yağmur versin diyor. Şimdi gördüğünüz gibi Allah Resulüne geliyor. Resulden dua istiyor. Duası müstecap. Salih birisinden. Ve Müslümanın, Müslüman kardeşi için gıyabındaki dua makbul olan dualardandır. Yani aynen bizim Allahum gfirli ve li valideyye ve li müminine yevme Allah'ım beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla diyor. Bu bir şefaatcilik konumudur. Allah mutlak bir şekilde her Müslümana başka bir Müslümana dua etme selahiyeti vermiş. Doğru mu? Bu mutlaktır. Bu selahiyeti istediği gibi herkes kullanır. Ama bunun tek bir şartı var. Şefaat bahsinde gelecek. Mesela bir cenazeye yani e, bunu da şefaat bahsinde göreceksiniz. Tevhid ehli birisinin cenazesine 40 tane tevhid ehli Allah'a ortak, ortak koşmayan birisi onun cenazesinde ona dua ederse Allah onların şefaatlerini kabul eder. Bu mutlak ifadeyle izin verilen bir şefaattir. Yani sen hayattayken sana verilen ve tevhid ehli olarak bunu yapıyorsun. Allah Resulü hayatta Gelip ondan yağmur için Allah'a dua etmesini, yalvarmasını isterler. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duasını istiyorlar. Neden? Onun duası müstecap olduğu için. Daha salih bir ağızla olduğu için. Mesele çok ne? Allah Resulü de yağmur duasının fıkhında da gördüğünüz gibi herkesi, hatta hayvanları bile, süllerini bile yanlarında götürdüğü sabittir. Herkesi yağmur duasına çıkarıyor. Belki Müslümanların toplu bir vaziyette yaptıkları duanın yüzde yüz diyebiliriz. Kabul edildiği ayan bir şekilde tek olan yağmur duasıdır. Ekseriyetle daha dua mahallinden ayrılmadan ve yağmur yağar. Şimdi bunu geçiyoruz Allah Resulü'nün vefatından sonra. Birkaç sahabeden geliyor. Ömer radıyallahu anh'u. Yine böyle bir kıtlıkta. Allah'ım biz daha önce sana Resulün ile tebessül ediyorduk. Şimdi Resulün ile tebessül ediyorduk diye yaşanmış bir olay ve hayattayken yapılmış. Nasıl yapıldığı da az önceki hadiste bize anlatılmış. Nasıl bir tevessülü kastediyor? Zatıyla mı? Ama birçok insan bunu zatıyla mı diye düşünüyor. Benim kendisi Allah Resulü hayattayken biz onunla sana tevessül ediyorduk. Ama şimdi onun amcasıyla diyor. Eğer zatıyla tevessül olsaydı yine Allah Resulü ile yapması gerekirdi değil mi? Ama öyle demiyor amcasıyla. Bu neyi kasteder? Demek ki zatla tevessül yok olsaydı Resul ile tekrar devam ederdi. O zaman ölmüş birisiyle tevessül mümkün değil, zatıyla mümkün değildir. Resulden doğrudan doğruya dua istiyorlar. Şimdi amcasıyla tevessül'e gelince, herhalde resulün zatıyla sayı olmayan bir tevessül amcasıyla da de geçerli değil. O zaman bunu da Allah'tan ki nasır var bu mevcuda nasıl tevessül etti? Amcasından istendi gün gibi aşikar. Ha onun da gelen naslarda da duasından istenmiyor. Şimdi burada ölülerden. Yani ölmüş birisiyle tevessül edilemeyeceği çok açık. Doğru mu? Ölmüş birisiyle tevessül edilemeyeceği. Yani zatıyla tevessül edilemeyeceği. Hayatta da olsa zatıyla etmemiş duasıyla. Bunun üzerinden meseleyi alıp ki belki fıkhi meselelerdeki kıyasın Kur'an ve sünnete dayanmadığı müddetçe biz batıldığını anlatırken bu meselede kıyar şirk boyutundadır. Çünkü hemen Allah Resulü'nün zatında tevessül edildiğini düşünme. Çünkü Ömer'in sözü çok açık. Ondan sonra bunu ölmüş evliya, deli dedi, salih dedi insanlarla yapmaya kalkmasıdır. Burada bizim ee, anlamamız gereken öyle diyelim. Ee, Nasr'ın serahati çok açık. Yani tebile, katiyetle ihtiyaç yok ama gözleri olduğu halde görmeyen, kulakları olduğu halde işitmeyen kimselerin, kulakları olduğu halde işitmeyen kimselerin bu nastarı yanlış anlamaları kadar normal bir şey yoktur. Şimdi neyle mücadele ediyoruz? Allah Azze ve Celle bu meselede bize kapıyı yeterince açmış. Diyelim ki Resulün zatıyla değil, dua ile tevessül edin diyor. Öldükten sonra da Resulün tevessül bitmiştir ama Allah'a kullukta her şeyde örnek olduğu gibi bunda da örnek onun dısaletinin vesileli devam etmektedir. Ama dediğimiz şekliyle. Şimdi burada önce kişinin kendi salih amelleriyle Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ona yalvarıp yakarıyor onları vesile ediliyor. Ki müminin, mümin birisinin kendi salih amelleriyle tevessülünün cevazı. Buna neden cevazı diyoruz? Koyduğu külli kaidelerin dışında cevaz verdiği şeylere bu ifadeyi kullanma zorundayız. Nasıl? Allah'a isimleriyle tevessülü bırakıyoruz. Bunlarla uğraştığımız zaman o boş bıraktığımız yerin belki bir çoğunda ona şık koşmuş olabiliyor. Bunun içinde bize buharide nakledilen mağara hadisi diye meşhur olan bir olay vardır. Bunu en basit buharim Müslim yoksa dahi elinizden Riyazu Salihine bakarsanız bu nakli görürsünüz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kale beyneme telâfetu neferin yemşûne ahadahumul matab feâvv ilâ gârim fî cebelin Üç kişi, üç yolcu bir gün giderlerken yağmur başlar. Yani onları perişan edebilecek şekilde bir yağmur. Orada, dağda bir mağaraya sığınınlar. فَنْحَدَّتْ عَلَاتَ garihim سَحْرَتُمْ Herhalde yağmurun sebep olduğu sellen mağaranın ağzına büyük bir taş düşer ve mağaranın ağzını kapatır. Tabi tabakat aleyhim yani üstleri kapanmıştır. Ne yapacaklarını şaşırdılar buradan kaçarken mağaraya girdiler, sığındılar ve büyük bir taş düşerek kıpırdatamayacakları taş mağaranın ağzını kapattılar. Fakalebadun libadin yani birbirlerine şöyle derler ve bir kısmına bir kısmına zaten üç kişi. Unzuru aamealan amiltumuha salihaten lilay. Bakın hayatınız boyunca şirksiz. Buradaki salih amelden kasıt şirksiz amellerinizi Allah için yaptığınız. Şirksiz amellerinize bakın neleriniz var. Fe'dullah <gülüyor> <gülüyor> Onları vesile edinerek Allah'a yalvarın. Le'alleh yuferricaha ankum. <gülüyor> ki Allah bununla yani şu mağaranın önündeki belayı musibeti giderir diyor. Yani bir delik açar. Kale <gülüyor> işlerinden birisi dedi ki Allahümme innehu kâne liye vavidan şeyhan, kebiran Allahümme benim iki annem babam vardı. Bunlar iki yaşlı çok düşkünlerdi. Ve liye sibyatun benim küçük çocuklarım da vardı. Kunte er'a aleyhim eğer rüşt alehim halaptu başladu di validiye esqina قبل بنيه tenmik yani annem babam vardı çok yaşlı düşkün aynı anda çocuklarım da vardı ama ben onlardan önce anne sağdığım sütü yani sürümden, önce annemle babama bundan vermek isterdim ve en istahartu zatı فَلَمْ اَعْتِحَتَّ اَمْ سَيْتُ Ben diyor bir gün biraz geç kaldım onlara sütü götürmeye. Geldim baktım ki onlar فَوَجَتْتُهُمَا نَامًا Yani uyumuşlardı. İkisi de uyuyordu. فَحَلَبْتُ كَمَا كُمْتُ اَحْلُقُ فَقُمْتَ اِنْدَ رُؤُسِيْمَا Aynen her gün sabah geldiğim gibi sütü de getirmiştim. Başlarına dikildim ama akra <gülüyor> an uqidhahu uqidhahuma onlar uyandırmak istemiyordum. ve akra <gülüyor> an aska sibyata aynı yani onlarda ne var çocuklarıma da sütü vermek istemiyordum diyor ve böylelikle diyor onların başucunda sabaha kadar onlar uyanana kadar bekledim diyor hatta fecirattı ta'alame enni fa'altu ittiraa <gülüyor> Allah'ım sen biliyorsun, ben bunu senin rızan için yaptım. Ben bunları senin rızan için yaptım, diyorum. فَفْرُجُلَنَا فَرْجَتَنْ اَنَرَى مِنْ هَ السَّمَاءُ Allah'ım, ben yani bunların şeyiyle, eğer ben, senin rızan için yaptığımı biliyorsun, Taşı biraz gider de semayı aydınlığı görelim. Ve Allah'u azze ve celle o taşı biraz aralar ve semayı görürler gökyüzüne. Ve kâlel-âkharu bir ikincisi de dedi ki Allahümme inna kânet liye bint-i Benim bir amcamın kızı vardı. Ahbattuha ke eşedde ma yuhibbur raculun nisa'a ben onu öyle bir sevdim ki, aynen bir erkeğin kadını sevmesin. Çok şiddetli yani, kara sevda mı diyelim, onu çok seviyordum. فَتَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَدٍ Onun benim olmasını istedim, o bundan imtina etti. حَتَّا اَتَيْتُوَ بِمَتِد۪ينَا فَبَغَيْتُ hatta جَمَعَتُوَ Ben ona 100 dinar verdim onunla yani beraber olmak için Vaka'tu beyne ha, tam ki kötü fiili işleyeceğim zaman amcamın kızı dedi ki ya Abdullah ey Allahunu ittaqillah ve la taftah al-hata illa bi haqqihi Allah'ın sana helal kılmadığı ve senin hakkın olan bir mühür bozmak. Ve de o an ta komtu فإن كنت sen yine iyi biliyorsun ki yani ben oradan kalktım uzaklaştım. Bunu senin rızan için yaptım. ففرج عنا فرجتا ففرج ve Allah ey Rabbim bu mağaranın ağzını aç ve Allahu azze ve celle o mağaranın ağzını biraz daha açtı diyor. Ve kâle الثالث وثالث وثالث الله اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطين حقي فعرضت عليه ففرق عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورأيها فجاءني فقال اتقي الله فقلت إذا إلى ذلك البقر bir gün o benden ücret yani akşam bir amele tutmuştum. Tabii ücretli, gündelikle. Ücretini almadan gitti. Tabii ben o parayla ektim, diktim, sığır aldım, sattım yani çoğalttım falan. Bir gün çıka geldi. Bana paramı verdi. Ben dedim ki şu sürüleri mürleri, bunlar ne fiksenim? Dedim ki Allah'tan kork, benimle alay etme, beninden alay etme. Ve sonra dedim ki, takuti inni la istehzio bik. Ben seninle alay etmiyorum. Takut, فأخذهم وإن كنت أعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجه اللهم. Sonra mallarını aldı gitti. Dedim ki Ey Rabbim ben bunları senin için, yani rızan için yaptım. Ve şu mağaranın ağzını aç ve kurtulalım. Ben o mağaranın ağzı açılır ve oradan onlar çıkar. Bu hadisi şerif demiştim de az önce dediğim gibi yani salih amellerle tevessül meşrudur. Ama kişinin yaptığı amelleriyle. Ha salih zannettiği amelleri değil. birden salih olan amellerle bu bir tevessudur. Çünkü o amel onu zaten aslında meşru kıldığıdır. Yani annesine, babasına iyiydi onların hukukunu gözetmesi, ondan sonra Allah'ın haram kıldığı şeyden kaçmak ve zaten başkasının hakkını yani kul hakkı yememek zaten. Bunlar zaten ta kendisi kendi amelleri ama Allah'ın meşru kıldığı ameller. Çünkü başka bir şey düşünse o zaten sahi olmasa onunla Allah takabut dediği şey zaten mevzu bahis değildir. Ve burada bilmemiz gereken başka bir unsur e, bu mevzuda yanlış anlaşılan bazı ayetlerin dışında ee, yanlış anlaşılan bazı hadis şerifler de var. Aynen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta iki tevessülünü, Ömer'in öldükten sonra bunu yapmayışını istedikleri gibi yorumluyorlar. Yine Osman bin Hanif'ten gelen bir nakilden adamın birisi gelir En neraculan darir el basari ama olan birisi Allah resuluna gider. Eten Nabiye salallahu ala istek. Taqa Allah en yuafiyeni ey Allah resulü, Rabbimin bana şifa vermesi için dua et diyor. Ne yapıyor? Rabbimin bana şifa vermesi yani gözlerindeki körlü, amalı gidermesi için bana dua et diyor. وإن شئت دعوت لك إسترسا دعائته وإن شئت أخذته ذاك فهو خير, شن خير لك استت أن أميت مهي جئت ليم بسن için daha hayırlı فقال وضوء دعاءت ده فأمره أن يتوضأ أدمه emretti. Abdestini güzel almasını söyledi. Fe yusallirek ateyin. İki rekat namaz kılmasını istedi. Voyet o bihâdet dua Şöyle dua etmesini istedi. Burada şimdi durduğumuzda hadis ilmiyle meşgul olanlar bilir. Devamlı sohbetlerde de buna dikkat ediyorum. Bazı rivayetle dinlenilen insanların çokluğu ile bunların içerisinde nakledenler metni tam almayabilir. Mesela bu halde şöyle bir hadis var. Uğursuzluk üç şeydedir diyor. Kadında, evde, binekte. Bu denli biraz altına baktığınızda aynı şekilde rivayet eğer uğursuzluk olsaydı şu üç şeyde olurdu, diyor. Hadis inkarcıları bunu tenkit kastıyla gündeme getiriyor. Bunda tam metin hangisi? Usul olsaydı sözü. Ha birisi bunu noksan çok oluyor böyle noksan. Hatta Ömer radiyallahu anhu bir sözünde biz diyor komşumla beraber Allah Resulü'nün sohbetine nöbetle şey iştirak ederdik diyor. Bir gün ben develeri gütmeye giderdim. O sohbete iştirak eder. Bir gün o, o giderdi. Ben sohbete iştirak ederim. Yani O ben ikimiz değişildik. Herkes yani sohbetten gelen, deve gütmekten gelen, sohbetten gelen ona anlatırdı diyor. Hatta Ömer'in radıyallahu anh'u ölen ölü için ehlinin ağlaması meselesi gündeme geliyor. Ehlinin ağlamasından bunlar kabirde azap görürler. Ayşe diyor ki Ömer bunu noksan işitmiş. Bu gibi nakiller çoktur birisi noksan işitebilir. Onun için bu rivayetin tamamına bakmadan başı da bırakıyor şimdi. Başta görüldüğü gibi Allah Resulü'nden dua istiyor. Ve ondan sonra da adama şöyle dua etmesini istiyor. Diyor ki اِنِّ اَسْأَلُكَ ve atölye öyle. Seni Allah'ın izniyle gönderdim. Seni Allah'ın izniyle gönderdim. Seni Allah'ın izniyle gönderdim. Seni Allah'ın izniyle gönderdim. Seni Allah'ın Yukarıda dua et dedi. İstersen edeyim ama geciktirirsem daha hayırlı olur. Adam et dedi. O zaman Allah Resulü öğretti. Şimdi burada adama farklı bir şey şey yapıyoruz. Ya Muhammed inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadi taqdi liha. Allahumme şef'ihu şef'ihu Metinlerin çoğunda bu var ama bunun üzerine hiç değinmiyor. Allah onun duasını bana şefaat çıkın. Şimdi bu mevzuda onlarca eğer keyfiyetli bir vukufiyetimiz varsa onlarca diye buluruz. Bir, şefaat Ya Allah demiyor değil mi? Allah Resulü hiç kimsenin şefaate cesaret edemediği bir yerde Allah'ın izniyle şefaat iznine sahip olan birisi. Ama buna rağmen, ondan şefaat isteyemiyorsun. Ve burada Allahümme şeffi'hûn O'nu yani bana şefaat çıkalım. Tüşeffi'ûni fîhî Yani benim duamı da O'nun duasının kabul edilmesi için vesile kıl. Onukini bana, benimkini O'na. Ve yani nebin ile sana yöneldim ve senden istiyorum. Ya ama seninle Rabbine verici ettim bu adetimi benim için yerine getir Allah'ım. Onu bana şefaçı kıl. Beni de ona şefaçı kıl. Yani dualar için. İzah daha sonra geliyor. Baktığımız zaman burada Resulün kişiliğiyle değil ve onun duası Çünkü hadisin başı da çok açık. Ve bu rivayet bu şekil en yakın bulabileceğiniz e, de olacak Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedinde, evet Tirmizi'de Ahmet Ahmed i Hanbel'in müsnedinde İbn-i Huzeyme'de ve Şeyh Albani'de buna sahip diyor. Burada görüldüğü gibi dua ve şefaat. E, ayrı şeylermiş gibi düşünülüyor. Şimdi burada bu şefaati anlayabilmek için ister istemez şefaat olsun, tevessül olsun ya tevekkül olsun birçok yerde birbiriyle içe gelir. Tevekkülü anlamadan katiyyette tevessülü de anlamak mümkün değil şefaati de anlamak mümkün değil. Burada ee, benim için tabi belki kendisinden istifade ettiğim için çokça bu mevzuda istifade etti, ettiğim için Şeyh Mukbil Allah'ın Allah kendisine rahmet etsin ee, şefaat mevzunda şefaatin fıkhına girmeden şefaat mevzundaki gelmiş bütün hadisleri tahkik ederek bir kitap halinde yazıp meşretmiştir. Biz onun kitabından sadece bu yönüyle istifade ettik. Yani hazır naslar toplanılmış ve kimlerin rivayet ettiği verilmiş. Ayrıca nasların sıhhatliği de tespit edilmiş. Yani tahriş edilmiş. Burada mevzuları belki duydunuz. Şefaati kabul edip Allah'ın izinli kılmadıklarını da şefaatçi edinenlerle onların karşısında şefaati toptan inkar edenler. İkisinin de delili Kur'an'dan. Şimdi şefaati kabul edip şefaat hakkı olmayanları da şefaatçıymış gibi gündeme getirenlerin Kur'an'dan hadisten getirdikleri bir ayrı delil var. Onlara karşı şefatı toptan inkar eden bir tayfenin de yine kendilerine, kendilerine Kur'an'dan getirdikleri deliller vardır. Nasıl olur dersiniz? Daha önce de münasebetine binaen dediğimiz gibi İslam tarihindeki frak dalle dediğimiz İslam'dan Hattan iğneri etmiş tayfelere baktığınızda itikadi boyuttaki sapıklıklara diyorum her birisinin Kur'an'dan getirdikleri bir delil vardır. Ama hepsi delili öbürküsüyle, yani şefaatle şefaatçinin net edildiği yerle, ile şefaatin ispat edildiği nasları, beraber anlamaya çalışmadıkları için. Birisinin şefaati kabul etmeden rastgele şefaatçi edinmeleri, Buranın da bütün şefaati toptan inkar etmelerine resil olmuştur. Mesela başlık şöyle gelmiş. Şefaatin ve şefaatçinin net değildiğini ispat eden ayetler. Bu ifade yanlış. Şöyle koyduk. Şefaatin ve şefaatçinin fayda vermediğini ispat eden ayetler. Yani bunların fayda vermedikleri bir yer var bu şefaatle şefaatçi inkar değildir. Mesela Allahu Azze Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاتَّقُوا يَوْمًا nefsun تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse başkası için bir bedel olarak bir şeyler ödeyemez. Hiç kimseden şefaat de kabul olunmaz. Yani sen, Resul de olsa, ahirette çoluk çocuğunun yakınlarının günahlarına bedel ödeyemiyorsun. Onun için nefsinizi ateşten satın alın diyor. Ve orada ne şefaat eden vardır, ne de öyle bir kimsenin şefaati kabul olun. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُونَ اَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّتُونَ وَلَا شَفَاعَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman edenler kendisinde artık alışveriş, dostluk ve şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden o gün ne dostluk ne de şefaat etmiyorlar yani burada dostluk ee, aynen ne bir dostluk, arkadaşlık vardır, ne de bir şefaat eden, onun şefaati mevzubahistir. İşte o gün gelmeden ben size verdiğimiz rızktan hayır yolda hayır yolda harcayın. Sizin şefaatçiniz bunlar olacak. Elbette inkar edenler zalimdirler. Zalimlerin kendileridir. وَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِيَةً اَنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرِّنْ لَا تُغْنِعَنِّ شَفَاعَةُمْ شَيْعَنْ وَلَا يُنْقِذُونَ Ondan başka ilahlar mı dineyin? O çok esirgeyici Allah. Eğer bana bir zarar dilerse onların şefaati bana hiç fayda vermez. Eğer o bana zarar vermeyi dilediyse hak etmişsem tabi. Hiçbir kimsenin şefaati benim bundan kurtaramaz. Hele ki şirk sen, değil mi? Allahu u ve Celle Resulü için لَا اِنْ ve لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكُ min مِنَ الْخَاسِينَ Sen bile ortak koşsan kim? Resul. Onu şirk koşması mümkün değildir. Ama sen dahi ortak koşsan, bütün amellerin iddialı yani tevhidin bir tek cüzünde dahi ortak koşsan, bütün o sayıl geçerli ameller de iptal olur ve ahirette hüsrana oluyacak olanlardan olursun. Diyor. Resul'e bile böyle bir söz söylenilmişken ki bu bize bir şeyler vermek için, onun dışında ne oğlu Resul olan İbrahim gibi, ne de babası Nebi olan Nuh'un oğlu gibi, ne de kocası Nuh gibi, Lut gibi nebi olan birisi oldu. O an hiç kimsenin başka bir kimseye faydası yoktu. Ne bir dost vardır orada, ne de bir şefaatçi. Bu aslında şunu açıkça söyler: Allah'a yapıp önceden yollamadığını tevhid üzere olarak ona itaat ederek Resulüne ittiba ederek bir şeyler yollamadıysanız Bunlar siz birilerinin size şefaat edeceğini düşünmemeniz Veya Veyahut şirk amellerle ona onlara mı tevessül edip fesir edip sığınacaksınız ki bu mümkün değil. eşsiz kesilmeyecek. bu başlıkta bırakasak? Hoş olsun. Spanik Allah'ım ne oldu? Hamdika veşhudu alla ilahe illallah enta saafuka. Bu asubun. Otur. Sorusu olan varsa iki saya kapmadan sorun. Yaşı. Orada şimdi ses yapmayın. Sohbet esnasında özellikle mesela zatıyla istenmez dediniz de mesela hadisin sonunda medîn ve senden istiyorum diye böyle şey vardı. Az önce anlattık ya. Ama e, şey de vardı. E, hani bir tane hadis vardı hatırlıyorum. E, aramızda saçı sakalı bir dine kazıtmış böyle kimseler vardır ki Allah'a yemin etseler Allah onların yeminlerini boşa çıkartmamak için yağmur yağdırır diyor. Yok. Yağmur yağdırır nereden? Ha öyle hatırlıyorum ama tabii ben yanılıyor olabilir. Öyle Allah'ın salih kulları vardır ki Allah adına bir şey yani bir şey yemin etseler Allah onlar yalanı çıkarmadı. Resul herhalde bunların reisi değil mi? Muhakkak. Evet. Yani, e, hani böyle. Şimdi o hadisin başı neydi? Yedikleri Haram. Hayır. Şimdiki şu dediğin hadisin, Resulünle sana tevessül ediyor aynı sözü Ömer de dedi dedik, değil mi? Nasıl tevessül etmiş Ömer yağmurda adam gelip yağmur istemiş. Ama salih bilinçler için sana gidiyorum. Mesela mülkün olarak yaşıyor olmuş olduk. Şimdi şunu edelim. anlayacağım. Hadis yap. Allah Resulü daha önce diyor. Allah Resulü hayattayken onunla tevessül ediyordu. Yani salih bilinçler olmasın mı? Şimdi resulün salihliğinde bir sorun yok. Nasıl tevessül etmişler? Yani bu Bitti. De orada da seninle ediyorum dediğimde de arkasında Allah onu bana şefaat çıkırdı yani onun duatını benim aklımda şefaat çıkırdı diye çok açık. Ha şimdi Peygamber'in amcasıyla buradan anladığımız neydi? Demek ki ölüyle tevestilidim. Tasavvuf ehlinin yüzde doksan beş ölmüşlerle. Şimdi bu yüzde 95'in sahi olmadığını bir atacağız. Oradı muhakkak duyarım. Yani ben. Şöyle anlamam. Ondan sonra hayatta olan salih ve ot değil, herkese verer. Salih birisinden dua istenilir. Biz özellikle mesela salih olan insanlardan dua. Istenelim. Şimdi, özellikle değil. Bir Müslüman kardeşinden de isteyebilirsin. Bir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşinin kıyabındaki duası müstecaptır diyor. Çünkü temiz bir ağızdır onun için. Yani ben senin için günah işlemiyorum değil mi? Ben, benim günahım bana. Ben senin için temiz bir ağız sayılırım. Ve sana dua edebilirim. Sen de benim için aynısını. Ama tevhid değil olma şartı onda da cenaze namazına. Tevhid ehli olan birisi için. Tevhid ehli şirk koşmamış 40 kişi ona dua ederse Allah onların şefaatlerini kabul eder. Hepsini telefonu var. Bu dersi bir daha dinleyeceğim. Soru ikinci haftaya. Hemen kaydı alırsın. Başka? Hocam Cengiz soracak Hocam Allah razı olsun. Anladım. Allah sizi kaydır. Ee, benim şöyle bir sorum olacak. Kişi Allah'tan başkasına istihasede bulunduğunda ve bu istihasede istihasede bulunurken tırnak içerisinde Allah'ın izniyle kendisine yardımın geleceğini Söylerse Bu amelin hükmü ne olur? Allah'ın Şöyle bir daha okuyun Kişinin Allah'tan başkasından istirasede bulunması Allah'tan başkasından Evet bizattan Hı. Ve istihasede bulunduğu varlığın Allah'ın izniyle Kendisine yardımda bulunacağını Söylemesinin hükmü Nedir? Eğer ki böyle bir amel şirk ise Bu ameldeki Buradaki şirkteki amelin illeti nedir? Peki, burada Allahümme şefiini fihi. Erşefiihu fihi. Onu bana şefaatçı kıl diyor. Allah Resulü şefaat sahibi değil mi? Öyle mi? Evet. Yani şefaati izin verilmiş böyle diyor. İnne şefaate lillahi cemia. Bütün şefaatler onun. Doğru mu? Evet. Burada şimdi biz Resul'den şefaat isteyebilir miyiz? Dünyada mı? Zaten dünyada isteyeceğim. zaten. Yani Ahirette de zaten Allah'ın izin verdiğini biliyoruz. Burada kimden yani şu an dua edebiliyorsun? Şefaat istenir. Ama Allah'ın Beni Resul'ün aynen dedi ki, Resul'ün şefaatine nâit. Biri zatıyla olmak, birisinin duasıyla bulunmak. O da salihler. Tevhid i̇şte eylesin. Hocam, tevhid, Resul'ün Kendisi. Yani doğrudan doğru birisinden yardım etmemiş şık. Ama Allah'a, sen istersin, Bedir'de dediğim gibi, kul yarattıklarından, mahlukatından birisiyle sana yardım eder. Ama bunu o seçmişler. Çünkü buradaki illet nedir hocam? İlleşevler ben anlayamadım. Çünkü yardım Allah'tan istenildi, gayrından. Sen yardımı a mesela orada adamdur ben cephede sıkıştım ben Seyda derim. İllete denilir mi? Yani buradaki illet. Şimdi illet ne denilir mi? Sen Allah'a sığınırsın. Allah kullar yarattığı mahlukatından birisiyle sana yardım et. Ama onu ondan iteceksin. Allah'ım beni Resulü şefaate izin verildiği bellidir. Çünkü hasta beni Resulü şefaate nail et diyor. Şimdi şehitler şefaat eder. Kimin şehit olduğunu ne biliyorsun? Bu bir. iki. Ona şefaat için, senin için izin verileceğin ne dedi. Şimdi hem şefaat eden Allah'ın izniyle eder, bir de Allah'ın izin verdiğini ancak o şefaat edersin. İzni burada kullanılır. Şimdi kuldan, kişi alınacağını şöyle, Allah'tan istenilecek bir şeyi kuldan istemek, masayı benimle kaldırır mısın diyebilir miyim? Normal yaptırılır. Peki, illetten yok. Mesela, biz... sütle, sütle, sütle, sütle, sütle. mikrofon varsa işte. ne var? Ne mikrofonu? Bir soru var da. Şimdi, eee, muhaliflerimize eee... Şimdi biz muhaliflerimize cevap evet, vermeden önce... Soru anlaşılsın diye söylüyorum. <gülüyor> muhaliflerimize mesela. Şöyle bir soru yerken ee, Allah'tan karşısından yardım istemeyiz. Çünkü ölmüş olan zaten e, sana yardım etmesine gücü yok. Şimdi ölmüşten bahsetmiyoruz zaten. Dirinin bile. Ver Yani şöyle bir şey. Atıyorum mesela ben dedim ki, bu, hadi şu binayı kaldıralım dediğim zaman bu amel şey mi? Yani önce, biz biliyoruz sonuçlar. Muhtemelen kaldıramayacağım. Şimdi verdiğin, sorduğun soru, Allah'tan yağmur istemek. Yağmur değil, yardım, Ver, yardım. Nerede ister sıkıldığında ondan ister. Mekkeler gemiye binip fırtına yakalandıklarında kimden istiyorlardı? Allah. Im. Herkes kimden isteyeceğini bilir. Ey kralım Faram beni kurtardınız. Ancak bizim zamanımız müşrikleri Medetli Abdülkadir Geylani diyebiliriz. Verdiğim misal emsal olmaz zorunda. Allah'tan yardım istediğinde, etten tüsten meselelerle örnek getiremedin. Aşık masaya bana yardım ettiğinde sen Allah'a şükür mü koştur? <gülüyor> Mümkün değil mi? <gülüyor> sen bana şifa verdi. Sen doktora gidip bana şifa mı veriyorsun? O sadece vesileleri kullanmışsın, meşru Bundan önceki derslerin tam Başka? Bir soru var. Nasıl ya? Dersinizden anladınız mı? yok. Efendim? Destek anlattığınız gibi <gülüyor> <gülüyor> Ömer'den zarif bir telefon telefondan geldi. Gerçek az böyle bir gelen haldi buna çok atıver. Şimdi Bilamet Hoca'nın bir haber programında yaptığı konuşmada ona soru soruluyor. Kimin? Bilamet Bilamet. Şöyle bir hadisten bahsediyor. Allah Resulü aleyhisselamın dışkısını yemiş diyor. Allah Resulü? Dışkısını yemiş diyor. Şunu eline al ağzına biraz yaklaştı. Yani Cübbeli'nin anlattığı hadiste Allah Resulü aleyhisselamın dışkısını yiyerekten bir sahabe tevessül etmiş diyor. Dışkısını? Bak, evet. Ve onun, onun ötesinde gidip başka bir hadisten bahsediyor. İşte yattığı yatağın eee yaptı yatağı tedavi Onu sıkıp suya, şişeye dolduruyorlar ve onu içerek tedavide bulunarak bulunduğunu söylüyor. Burada tevessül yok. Bu benim. Bu bu hadisler... bir... Bunun tevessülle alakası yok. Tederrüt desem belki. El yani bu hadislerin aslında soruyor. Umar uldurur, uldurmaz. Telefon ona atacorucak. <gülüyor> ona girecek. Eee adışkısını yeme diye bir olay yok. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Geceleyin dışarı gitmemek için berletti bir kap varmış Bunu geceleri sedirin altına koyduk Hizmetçilerden birisi Onu bilmeden içiyor Nakredilen bu Ama dışkısının necis olduğunu erken Şimdi buna durana kadar Ona desen desen Ona teberüt dersin Tebesür değil var. bitirelim ana Hocam şimdi Bunu bir şey değilim. Hisleri yerler bunlar. Bir Hocam ne Bir soru var. Ekan ve Şimdi önce şunu. Allah Resulü (sav) kabir, kabir ziyareti yapmış. Nasıl yaptığı da belli mi? kabir ziyareti meşru. Peki nedir olması gerekeni. Ananlar mı? oradaki tavrına göre. Mesela bizimkilerin bile tertibi birisinden aktarma olarak aldıkları için diyelim ki yemine yem, küçük şifre tasavvuf beyninin şeyh adına ettiği yemini biliyor musunuz? Allah adına rağf ve yemin edebilirler ama şeyh adına edemezler neden? bu yemin nasıl bir yemindir? Ha haşa sen tutacaktın şimdi Harf meydanında sıkıntıları medet ya, sevda diyecek. Ya Mekkeliler bile, o müşrikler bile sıkıştıkları an Allah'a yaldırlar. Evet. Meselenin hükmünü değil. Yani o cürme verilen hükmü değil. Önce yapılma şaka. Allah resimli tabiri geldi çok acı. Şimdi orada helal melal mı mü deyince geliyor şimdi. Eskiden Avrupa'da bu meşhur. Her gelen hocaya sorulan sorular vardı. Hocam bankadaki paramızı nasıl kullanılıyor? <gülüyor> Faizim. <gülüyor> Her yerde cevap bile Bir gün tuttum Serdaroğlu diye birisiydi. ilk bir karat okudum. Hocam diyor. Bunlar sana meselenin hükmünü öğrenmek için sormuyorlar. <gülüyor> Cevaz veren birisine atarlar. Ya hocam desene önce önce paranı bankaya yatırmak zaten doğru Onlar bankaya yatırdıkları paranın faizini ne yapalım, şuna şuna diyebilir miyiz? Önce o kabir ziyaretini doğru yapma Aksine kabirdekinin senin duana ihtiyacı var. Çünkü Allah Resulü Esselamu Aleykum Ya Ehle Diyari Minel Mu'mine Vellahi Ve İnna İnşaallahu Bikum Lahifu Neselullaha -al Lena Ve Lekum El Afiyet Onlara senin duana ihtiyar ver Heee O kapsız ittin kim? <gülüyor> Ziyarete gidebilirsin, müşrik bile, müşrik olarak öldüyse, annen bile öldüyse öyle. Allah göstermesin, Allah Resulü annesi için istifa hakkı vermiyoruz. Sadece ziyarete izin. Bunlar ne diyorlar? Sen değil mi? Ha, sen sorduğun için ötkana bakar artık. Evet. Önce bunda. Başka? Hocam sorunun sonunda iddiat Şirk Şimdidir, evet abi hocam su bulamadığımızda ne yaparız? Enine beri onu anlatıyorum zaten. <gülüyor> Anlattırız hocam. Meselenin cürmün hükmü değil. Önce kabirci ayetler. <gülüyor> <gülüyor> Mesela e, ölüden yardım isteme çok açık şekilde şimdi diyebiliyoruz. Bak şimdi hayır. Şimdi şunu Bu dedik bak. Ee, az önce sahiden misal verdim. Önce oraya gitmenin ağzı. Hocam biz zaten annem sünnete göre olanı uyguluyoruz. Bitti. Başkasını sorduk sana. Hükmüne Bu soruyoruz. Bu yapılan amel edildi. Bu amel bir kere önce sünnet olup nasıl oldu? Buna girdiği zaman gerisine ihtiyaç kalmayacaktı. Ondan sonra da mesela ben bir süleymancı, Karacaahmet mezarlığında süleyman, adında, süleyman Tuna gitti tunahanın karşısına gittiğinde ne yaptın? Adam birisi bana internette dedi şimdi. Duydun mu dedi seninki de de anıt kabire. Ulan bu benimki kim dedim Erbakan. Erbakan niye benim oluyor dedim anıt kabirim. Bir git Bana 83'te ben bu sıra gösterdim. Piramitler'e geldim. Yani boş ver Erbaa. Hamd kabine gittiğine, Süleymaniye'de Şeyh'inin kabine gittiğini söyleniyor. Bana doğru değil mi? ben Beni biliyorum ki Erbaa, hamd kabinden bir deklanzi yok. Ama Şehinin kabinesde farklı bir şey var. Ben onu nasıl yaptığını ne bileyim ne dediğini. Normal bir gariban kabir yani kabristana gider ne yapılacağını nasıl ziyaret edileceğini bilmez her yerde el aça Kur'an okur bir şeyler yapar onlara fayda verir mi? Halbuki anası müşrikse fayda vermez babası müşrikse ona da fayda vermez Ama ta müştekini sorarsan evet kurpala çekmiyor. Anladın mı? Dinlemedin. Orada çekirdeğe gidip orada konuşuyordun birileri. Şükürler olsun hocam. Başka, Başka. Hocam bu öyle giderken Rusya Sovyetinden buğanda bana da yer ayır. diye bir fısıltı anlatılıyor. Bunun zayıf olduğu söyleniyor. Bunun hakkında Sedef Gönül'den bir bilgi şey söyleyebilir Mesela bir <gülüyor> Müslüman, Müslüman kardeşlerine dua istemesi meşru. Hatta hıyafındaki dua maktum. Ne bu sayı olmasa bile bizim elimizde başka deliller var. O yüzden birisinden dua isteyebilse. Orayı şu an topladım burada. Doğru mı? Burada. Doğru anlamıştın mı? mı? Evet bu kadar mı? <gülüyor> Evet soru soru pastı da kapandı. Otokin şey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 nabu çalışıyor iyi. efendim? Zorla zorla. Hocam, mesela bir telefonu bir tarafından tebliğ ediliyor. Peki, hani cihat söylem de kullanan tebliğ ya. Vakıfların bırakıldığı da sağlanılıyor servisle olan şöyle bir teklifte bulunuyoruz. Evet. Türkiye'den Hasan Efekt e, Sürekli şim eksenli olmasından dolayı evet. şimdi sorumlu şeye daldık. Evet. Bir yandan üç çay gitti para sağ. Belediye'nin yaptığı olaylar. Olanı derdi. Olanı da. Hava ediyor başkan. Belediye'nin yaptığı olaylar. Para sağ. Şehir ayı başında yapılanlar vermiyorlar yani. Oturun lütfen. Oturun. Cihan ben bu konuyu yani ya da bu konuda şey biliyorum. Yani ben das. Senin kimi parket testi gerek gerekiyor. Muhammed. Muhammed. nasıl Birim sene başka kimse birik şey Ondan olur mu? Ondan olur işte. Ama onlar daha da düşmeyeceksin. <gülüyor> ama genç kaldı. kaldı tabii. <gülüyor> <gülüyor> Enes'in dediği yine doğal. Hocam, seni lafı tutuyorlar. Çay Kahve getirelim. Kahveden janko okuyorum. Ha. Korkuyorum, hareket ettireyim. Ya. Tatlı Güzel bir şey alsın hocam. Aleykümselam. Hocam. Sağ ol. Nerse dediniz de işte cihadı söylenince bunlar sürekli söyler. Cihadı söylenemez ama daha bu daha bu daha bu kadar. Evet daha Bunu söylenenler kim? Cihad söyleminde var. böyle ara dikkat kardeşlerim. kardeşlerim. <gülüyor> ya, değil mi? E, ne? Ne ne ne. Cihad. Cihad. Bunu da uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun. <gülüyor> beraber. Abi bu senin mi? Abi o Mustafa'nın kapattı biliyor musun?